Burada cehalete yer vardır. Burada tevile yer vardır. Burada yanlış anlamalara yer vardır. Bu hükümlerde, itikat hükümlerde burada ise kesinlikle ama kesinlikle yanlış anlamaya bir yer yoktur. Burada cehalete kesinlikle yeri yoktur. Burada ben bu ayeti şöyle anlıyorum. Mesela inil hukumi illallah Hüküm sadece Allah'ındır. Ben bu ayeti kemini hüküm olarak anlıyorum? Güneşe, ayağı, yıldızlara hükmeden Allah'tır. Ben bu ayeti böyle anlıyorum. Ama insanlara hükmeden Allah değildir. Ben bu ayeti böyle anlamıyorum diye bir kimse bu cümleleriyle müşrik olur. Âuzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ssalatu vesselamu ala Rasulillah. Arkadaşlar güncel itikat konularına devam ediyoruz. Amacımız güncel itikada dair her bir meseleyi tek tek ele alıp bunları ispat etmek, bunlara getirilen itirazlara reddiye vermek değil. Bir usul oturtmaya çalışacağız, bir usul ortaya koymaya çalışacağız. Ancak her dersten önce bir önceki derste yorumlarınıza bakıyorum ben. O yorumlarda gelen eleştiriler veya o yorumlara göre söylememiz gerekenleri her dersin başında söyleyeceğim. Bundan dolayı bu derste de anlamadığınız husus olursa, itiraz edeceğiniz husus olursa hemen videonun altına yazın inşallah. Ben bir sonraki derste yani üçüncü derste bu ders ile ilgili itirazlar veya anlamadığınız suslara değineceğim. Bundan önceki dersimizde bir arkadaşımız demiş ki hocam tamam çok güzel her şeyi güzel anlatıyorsunuz da biraz hızlı konuşuyorsunuz demiş. Evet bu benim bir eksikliğim ve ben bunu çok terbiye etmeye çalışıyorum hızlı konuşma hastalığını. Ee, yavaş yavaş konuşarak başlıyorum ama bilmeden hızlanıp gidiyorum. İnşallah bundan sonra daha dikkatli olmaya çalışacağım. Bir başka arkadaşın getirdiği bir eleştiri var. O eleştiriyi söylemeden önce ben genel bir nasihatte bulunayım. Arkadaşlar birini sevmiyorsanız ve ön yargılı dinleyecekseniz dinlemeyin. Bu sizin vaktinizi boşa götürür. Bu sizin vaktinizi boşa götürür. Yani bir kimseyi sevmiyorsanız veya ön yargınız varsa objektif dinleyemeyecekseniz Vaktinizi boşa götürmeyin o adam ne derse desin zaten şey olmayacaktır. Yani size hep yanlış gelecektir. Siz o adamın yanlış söyledikleri size göre yanlış söylediklerini dinleyeceksiniz. Bir arkadaş yazmış uzun uzun ne demek istiyorsun kendi usulümü ortaya koymak ne demek bu. Ben bir önceki derste demiştim ki ben burada kendi usulümü ortaya koymaya çalışacağım. Kendi usulümü derken arkadaşlar şunu kastetmedim. Kendi uydurduğum kendi çıkardığım kendi ihlas ettiğim bir usul ortaya koyacağım bunu demedim. Kur'an ve sünnetten anladığım bana ait usulü ben anlatacağım demek istedim. Aslında burada şunu desem nasıl olur? Ben size bu konuda Kur'an ve sünnetin usulünü ortaya koyacağım. Bu şekilde bu ilmin edebidir arkadaşlar. ilmin edebidir. Yani siz bir konuyu ortaya koyduğunuz zaman bakın eski kitaplara Allah ve Resulü hükmü budur denmez. Benim görüşüm budur denir. Bizim görüşümüz budur denir. Mezhebimizin görüşü budur denir. Bunun sebebi şudur. Bunun sebebi şudur. İnsanları kendi düşüncelarına ilzam etmemektir. Buradaki gaye insanları yani Kur'an ve Sünnet'in ortaya koyduğu budur dediğiniz zaman bunun dışındakinden hepsi batıldır. Siz yoldan çıkmışsınız demektir. Ben ise kendi usulümü ortaya koyacağım diyerek Kur'an ve Sünnet'ten bunu anladım. Selef'ten ve halef'ten müteahhir olmadan ben bunu anladım. Kendi anladığımı ortaya koyacağım. Dileyen tercih eder, dileyen tercih etmez demektir. İşte bir arkadaş demiş sen kim oluyorsun da usul koyuyorsun. Allah ve Resulü'nün usulü, Selef'in usulü yetmiyor mu sana filan diye. Bu itiraz anlamamaktan değil, objektif dinlememekten ve ön yargılı dinlemekten kaynaklanıyor. Halbuki biraz daha objektif, biraz daha nefret etmeksizin dinlenilirse ben de dinliyorum. Yani sevmediğim birçok insanın dersini dinliyorum ama objektif olmaya çalışıyorum. Evet, bunu söyledikten sonra bu derste neyi göreceğiz? Bu derste arkadaşlar biz itikadın tanımını yaptık. İtikat konularını ikiye ayıracağız biz. İkiye ayıracağız. Daha sonra bunların özelliklerini söyleyeceğiz. Bu özelliklerden çıkaracağımız sonuçlar, bu itikadı, itikadi konuları ikiye ayırdık. Birinci grup ve ikinci grup diyeceğiz. Birinci grup itikadi konulan özellikleri, hususiyetleri nedir? İkinci grup itikadi hükümlerin itikadi konulan hususiyetleri nedir? Bu hususiyet farklılığı bize neyi öğretiyor? Yani bizzat günlük güncel yaşadığımız hayatta bu farklılıklar bize neyi öğretiyor? Bize neyi ortaya koymaya çalışıyor? İşte bunları anlatacağız. Arkadaşlar biz itikadi konuların konuları iki nevi de ikisini iki ayrı sınıfta inceleyebiliriz. Birincisi hüccete ikame isteyen, hüccet ikamesi isteyen hususlar. İkincisi hüccet ikamesi istemeyen hususlar. Ne demek hüccet ikamesi? Yani bazı itikadi meseleler vardır ki Allah size bunu bildirmeden sizin bilmeniz mümkün değil. Yani hüccet size gelmeden hüccet kames demeyelim de şöyle sınıflandıralım bu daha doğru. Hüccete ihtiyaç hissedenler, hüccete ihtiyaç hissetmeyenler. Hüccet dediğimiz Allah'tan gelen bilgidir. O halde tekrar ediyoruz. Birinci sınıf itikadi hükümler Allah'tan bir gelen, Allah'tan gelecek olan bir bilgiye ihtiyaç hissedenler. İkinci husus ise Allah'tan gelecek bir bilgiye İhtiyaç hissetmeyenler. Şimdi birinci tarafa baktığımız zaman bu tarafta yani ekrana göre bana göre sonumda bu tarafta olan hükümler Allah'tan bu konuda bir bilgi gelmeksizin sizin bunu bilmeniz bunu öğrenmeniz Buna iman etmeniz, bunu tasdik etmeniz kesinlikle mümkün değildir. Yani bu hükümleri sizin fıtratınızla bilmeniz, misakla bilmeniz, gökyüzüne, yeryüzüne bakarak bilmeniz, hayvanlara, doğaya bakarak bilmeniz, Allah'ın görünen ayetlerine bakarak bilmeniz mümkün değildir. Örneğin peygamberlere iman. Peygamberlere iman kulun kalbiyle, fıtratıyla, misakla veya Allah'ın görünen ayetleriyle çözmesi gereken, çözebileceği bir husus değildir. Allah subhanehu ve teala geçmiş kavimlere uyarıcı gönderdiğini beyan etmeden her bir kavme uyarıcı geldi. O kavim uyarıcıyı yalanladı. O uyarıcıların isimleri Allah subhanehu ve teala bunu bize beyan etmeden bu konuda hüccetini bize ikame etmeden bu konuda bize bilgi vermeden bizim bunu bilmemiz mümkün değildir. İşte arkadaşlar cennet ve cehenneme dair hususiyetlerin bir çoğu kitaplara iman meselesi, meleklere iman meselesi. Ee, Ölümden sonraki hayat ile ilgili kabir azabıdır, sırattır, cennettir, cehennemdir bu veya buna benzer onlarca mesele ki bu meselelerin tamamı itikat kitaplarına geçer. Bir itikat kitabı açtığınız zaman bunların hemen hemen tamamını görürsünüz. Bu meselelerin tamamı itikadi hükümlerdir. Bir, bizim dersimizin konusu itikadi hükümlerdir. İki, bunlar hüccete ihtiyaç isteyen itikadi hükümlerdir. Kabir azabının varlığını hüccet gelmeden bilemezsiniz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir peygamber olduğunu Allah bize bildirmeden ki onu da yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla biliyoruz bilemezsiniz. Geçmiş nebileri hüccet gelmeden Allah size beyan etmeden bilemezsiniz. Meleklerin varlığını, cinlerin varlığını, Azrail'in, İsraf'inin, Cebrail'in varlığını bunların görevlerini kesin hüccet, kesin bilgi size gelmeden bilmek mümkün değildir. İşte itikadi konuların birincisi birinci sınıfında bunlar vardır. İtikadi konuların ikinci sınıfında ise arkadaşlar la ilahe illallaha taalluk eden. Sadece Allah'a ibadet etmek ve Allah'tan gayrısına ibadeti reddetmek ve Allah'tan gayrısına ibadet edenleri terk etmek, onlardan uzaklaşmak ve hatta onları tekfir etmek dediğimiz tamamen tevhidin aslına tealluk eden hususiyetler girmektedir. Yani ve ma khalaqtul cinne insa illa ben cinleri ve insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler illa demektir bu ancak beni tevhit etsinler diye yarattım demektir ancak e, bu veya buna benzer yani bu ayetle ilişkin yaratılış gayesi olan yaratılış gayesi olan hususiyetleri itikadi konularda bu meseleleri bu meseleler bu ikinci sınıfta oluşturuyor Bunları bilmek için herhangi bir hüccet ikamesine Allah'tan gelen kesin bir bilgiye ihtiyaç yoktur. Örnek veriyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 39 yaşındayken Mekkeli müşrikler. Mekkeli müşrikler bu hususlara kendilerine bilgi gelmeden iman etmekle mükellef değiller idi. Bu hususlara kendilerine bir hüccet gelmese bile iman etmekle mükellef idiler. Anlaşılır değil mi? İtikadi hükümleri biz ikiye ayırdık. Birincisi hüccet ikamesi gerektiren, hüccete ihtiyaç hisseden, bilgiye ihtiyaç hisseden meseleler. İkincisi herhangi bir bilgiye, herhangi bir hüccete, Kur'an ve sünnetten herhangi bir delile ihtiyaç hissetmeyen meseleler. Oldu değil mi burası? İnşallah bu ayrım oldu. Şöyle bir itiraz getirelim kendimize. Siz itikadi meseleleri bu şekilde ikiye ayırdınız ama... Sizden önce itikat kitabı yazan yazarlar böyle bir ayrıma gitmediler. Evet böyle bir ayrıma gitmediler ama itikat kitaplarının içerisinde her ikisini de bulabilirsiniz. Yani bize şöyle bir eleştirili gelemez. Tamam burası itikat hükümleridir de burası itikada tealluk eden hükümler değildir. Böyle, böyle bir itiraz, yersiz bir itiraz olur. Niçin? Herhangi bir itikat kitabı açtığınız zaman müellifin tertip metoduna göre ya Allah'a iman, meleklere iman oradan başlamıştır. Ya da yaratılış gayesinden başlamıştır. Mesela A'lam-ı şurada Menşura'da en önemli itikat kitaplarından bir tanesidir ki bizim de çok ders yaptığımız bir kitaptır bu. Benim de kendisine şerh yazdığım bir kitaptır. Hafız Hakemi yaratılış gayesi ma evvelü ma yecive alel ibad kullara ilk vacip olan şey nedir demiş. Oradan başlamış. La ilahe illallah'tan başlamış. İbadet nedir? Kulluk nedir? La ilahe şartları nedir? Tamamen işin bu tarafını anlatmış. Arkasından Allah'a imana geçmiş, isim ve sıfat tevhidine geçmiş, arkasından Muhammed Resulullah'a, arkasından diğer iman yasası da geçmiş. Ama şöyle bir itiraz, yerinde bir itirazdır. Böyle bir tasnif yok, başkaları böyle bir tasnif yapmadı. Biz itikat kitaplarını ele aldığımız zaman hüccet, e, hüccete ihtiyaç hisseden hususlar, hüccete ihtiyaç hissetmeyen hususlar diye bir ayrım göremiyoruz. Evet, böyle bir eleştiri getirseniz doğrudur. Ama bu eleştiri de... E, Pratikte herhangi bir sonuç doğuracak bir eleştiri değildir. Niçin? Sonuçta itikat kitapları her iki konuyu da ele almış mı almış. Ben de bir konuyu yani bu konuyu ele alan ve günümüz şartlarında bu konuda size bir şeyler sunmaya çalışan, bir usul oturtmaya çalışan birisi olarak ben de bu şekilde ikili tasnife gittim. Bu gayet normal bir tasniftir. Peki bizim böyle tasnife gitmemizin sebebi nedir? İşte burası önemli. Bizim böyle tasnife gitmemizin sebebi arkadaşlar biz güncel itikat meselelerini izah edeceğiz. Biz neyi izah edeceğiz? Güncel itikat meselelerini izah edeceğiz. Yani bizim üzerine duracağımız bir usul oturtacağımız konular işte bu alanda. Yani hüccet ikamesine ihtiyaç hissetmeyen, herhangi bir bilgiye ihtiyaç hissetmeyen bizim konuşacağımız alan bu olduğu için biz bu alanı devre dışı bırakmak için biz bu alanda konuşmayacağız. Bizim getireceğimiz usul kaideleri, usule dair söyleyeceklerimiz, bakış açımız, meseleye ele alış biçimimiz burayla ilgili değil. Burası bizim devre dışımız, konumuzun dışında diyebilmek için işte böyle bir tasdife girdik bu bir. İkincisi arkadaşlar bu alan ile bu alan arasında çok farklılıklar vardır. Yani mesela itikadi hususlarda cehalet mazeret midir değil midir? Bu ayrıma gitmeden bu soruya cevap vermeniz mümkün değildir. Bu ayrıma gitmeden bu soruya cevap vermeniz mümkün değildir. Başka bir soru. Kişi ne ile dinden çıkar? Bu ayrıma gitmeden bu ayrıma gitmeden bu soruya cevap vermeniz mümkün değildir. Üçüncü soru. İtikadi meseleden herhangi birini ispat ederken delilin subut ve delalet yönünden kat iyi olması gerekir mi gerekmez mi? Bu ayrıma gitmeden bu soruya cevap vermeniz mümkün değildir. Bir başka soru. Sahibini müşrik yapan veya sahibini dinden çıkaran bir amelde Cehalet ve tevil engelli hangi durumlarda geçerlidir? Bu ayrıma gitmeden yapmanız, yani bu ayrıma gitmeden bu sorulara cevap vermeniz mümkün değil. İşte biz güncel itikat meselelerinde bu soruları soracağız ve bu sorulara cevap vereceğiz. Her seferinde size oturup da itikadi meseleler ikiye ayrılır hücce isteyenler, hücce etikamesi istemeyenler, ondan sonra işte hücce etikamesi isteyenlerde şöyle şöyle şartlar vardır, istemeyenlerde her seferinde bunu yapmama adına, biz baştan ikili bir tasnif yaptık, ikili bir ayırma yaptık ee, ve bundan dolayı yani biz başta bu işi hallettik. Mesela arkadaşlar e, internete girin şu sorduğun soruları Arapça olarak yazın. Arap aleminde insanlar buna ilim ehli, ülema Arap aleminde nasıl cevap vermiş? Bakın bu ikili tasnife giderek cevap vermiştir. Bu ikili tasnife giderek cevap vermiştir. Bu ikili tasnife gitmeden verilen cevaplar ise hep yetersiz kalmıştır. Arkadaşlar bakın, güncel itikadi meselelerde, daha doğrusu güncel itikadi meselelere dair yapılan tartışmalarda bu tasnife gidilmediği için birçok problem doğmaktadır. Mesela cehalet özrü meselesini tartışıyoruz. Muhalifimiz İbn Teymi'nin bir kavleni getiriyor diyor ki işte, kişinin söylediği bir söz, yaptığı bir amel, Muhammed'e indirilen inkar etmek manasında bile olsa bütçeti etmeden bu kişi tekfir edilemez diyor. Bak. Tamam mı? Şimdi muhalefimiz direkt bunu delile, bu delil olarak getiriyor. Muhalefimizin yaptığı hata burada şudur. İmni temiye bu sözünü bu alan için mi söyledi? Bu alan için mi söyledi? Hangi konu için söyledi? Hangi konu için söyledi? Yani bu alanın ehkâmi ile bu alanın ahkamı birbirinden çok farklıdır. Bundan dolayı biz böyle bir ikili tasnife gitmek zorunda kaldık. Ayrıca biz güncel itikadi meseleleri tartışacağız. Meleklere iman. Ben bir önceki derste anlattım. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. La, ilahenin, la ilahe kısmı bizim ilgileneceğimiz. Güncel olan kısım zaten orasıdır. İllallah sadece Allah ve Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdikleri haktır konusu. Bizim güncelimize girecek yani meleklere imanın güncel itikadi bir boyutu yoktur. Meleklere iman, dün de iman etmen gerekiyordu. Bugün de iman, yarın da iman etmen gereken bir husustur. Kitaplara iman, peygamberlere iman yani yüzlerce meselede, yüzlerce meselede anlaşıldı mı? Bunlar itikadi meselelerdir. Bizim bu ders silsilesinde ele aldığımız meseleler değildir. Bunu da izah ettik. Bir ne yaptık biz? Güncel itikadi meseleleri ikili tasnife ayırdık. Eee hüccet ikamesi isteyenler, hüccete ihtiyaç hissedenler ve hüccete ihtiyaç hissetmeyenler diye iki ayırdık. Ve niçin böyle bir ayrıma gittik? Böyle bir ayrım sizden önceki kitap yazanlarda yoktu dendiği zaman bunun da sebeplerini söyledik. Şimdi gelin buraya dair biraz hususiyetlere bahsedelim. Şuradan başlayalım. Bakın arkadaşlar, hüccet isteyen, hüccete ihtiyaç hisseden, hüccete ihtiyacı olan meseleler. Bakın tarif yaparken ne dedik? Hüccete ihtiyaç hisseden konular dedik. Hüccete ihtiyaç hisseden konular. Ha. O halde buranın hususiyetlerini bu tariften çıkartacağız. Bir, eğer burada itikadi hükümlerden bir tanesi hüccet olarak bana ulaşmamışsa, bana ulaşmamışsa ben ona iman etmekle mükellef değilim. Örneğin, Rasullere iman. Geçmiş kavimlerinden bir, bir kavme, ismi İsrail oğulları olan bir kavme, Allah subhanehu ve teala Musa aleyhisselam diye bir peygamber gönderdi. Biz bunu bilmekle mükellefiz ve bunu tasdik etmekle, buna iman etmekle mükellefiz. Bu bir bilgidir. Bu bizim fıtratla bileceğimiz, misakla bileceğimiz bir bilgi değildir. Demek ki buraya dahil olandır. Demek ki neye dahil olandır? Buraya dahil olan. Bu bilgi bana ulaşmadığı müddetçe, ben bu bilgiden sorumlu değilim. Allah subhanahu ve Teala bu bilgi bana ulaşmazsa bunu, beni bundan sorumlu kılmayacaktır. Bu bir. Örnekleri çoğaltabiliriz arkadaşlar. Kabir azabı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğu müminlerin kıyamet gününde Rablerini görecekleri ee, ve buna benzer sırat ile ilgili, ölüm ile ilgili müminlerin günahkar Müslümanların, günahkar Müminlerin cehenneme girip daha sonra oradan çıkacakları veya buna benzer onlarca husus birinci sınıf yani birinci grup itikadi konular içerisindedir. Bunlar mutlak surette hüccete ihtiyaç duyarlar, hüccete ihtiyaç duyarlar. Hüccet ulaşmadığı sürece kişi buna iman etmekle, bunu bilmekle, bunu tasdik etmekle mükellef değildir bu bir. Burada bir dipnot düşelim hemen dipnot düşelim. E şimdi hocam birisi günümüzde birisi meleklere iman etmiyorsa ve dese ki bana hüccet ulaşmadı dese mazeretli midir? Böyle bir soru. Hayır. Biz bunu kastetmiyoruz. Kur'an'a dair bilgi gelmesi lazım. Kur'an bir topluma gelmişse eğer kişi Kur'an'ın geldiği yani bu itikad hükümlerinin bilindiği bir yerde doğmuşsa yeni İslam'a girmemişse veya buna benzer çok arizi durumlar yoksa kişi bunlara ne yapmakla İman etmekle mükelleftir. Yani biz şunu kesinlikle burayı dipnot olarak anlatıyorum. Konu dışı anlatıyorum. E, bu tip itikadi hükümlerde birisi cah cahilse, ona bilgi ulaşmadıysa o mudur değil midir? Bilginin ulaşmaması ile kastettiğimiz Allah'tan gelen bir vahyin olmaması. Biz bunu kastediyoruz. Peki şu an Allah'tan gelen bir vahiy var mıdır? Evet Allah'tan gelen bir vahiy vardır. Kur'an vardır. Ve ayette ne diyor? E, Enam suresi ayet olması lazım kul eyu şeyel ekberu şahade kulillahi şahidun beyne vey benkun ve unzila haza'l kuran de va makluma gelmedi diyor ki bu kuran bana sizi ve kendisinin ulaştığı kimseleri unzira ayet aklıma gelmedi sizi ve daha sonra kendisine sizden sonra kime ulaştıysa onları uyarmam için bana indirildi bana indirildi diyor ha ee, i̇mamlar tefsir kitaplarına bakın demişlerdir ki kime Kur'an ulaşmışsa o hüccet ulaşmıştır. Kime Kur'an ulaşmışsa ona hüccet ulaşmıştır. Burayı dipnot olarak söylüyorum konumuzun dışında. Çünkü biraz bilebiliyorum bazı şeyler söyleyeyim de kim nereye çekecek. Bunu az çok keşfedebiliyorum ben. Demek istediğimiz şudur. Burada bu birinci sınıf itikadi meselelerde asıl olan şudur. Asıl olan şudur. Bu bilgi kişiye gelmediği müddetçe Kişi bundan sorumlu değildir. Peki bu bilgi gelmiş midir? Gelmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile son peygamber ile tevatür bir şekilde gelmiştir. Bu bir. Birinci söyleyeceğimiz, burayla ilgili söyleyeceğimiz bu bir. İki, buradaki hükümlerle ilgili arkadaşlar. Sadece tek bir ayet, tek bir hadis, bir tane bilginin gelmesi yeterlidir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de, mesela... Bir peygamberin ismi sadece bir ayette geçse Sadece bir ayette geçse Mesela Zülkarneyn değil mi? Allah teala peygamber midir değil midir ihtilaftır ama Zülkarneyn Allah subhanahu ve teala Zülkarneyn diye birinde ne yapmıştır? Bahsetmiştir işte şey suresinde kev suresinde değil mi? Buna iman etmek vaciptir Buna iman etmek yani böyle bir olayın olduğuna Böyle bir hadisenin olduğuna iman etmek vaciptir daha açık bir örnek vereyim ben size. Mesela kabir azabı, kabir azabı ile ilgili bir tane ayet vardır. Bir tane ayet vardır yani kabir azabı ile ilgili delil getirilen ayet bir tanedir. Bununla ilgili birden çok ayet delil getirmeye gerek yok. Yani birinci sınıftaki itikadi hükümlerde, birinci sınıftaki şu bahsettiğimiz şu alandaki itikadi hükümlerde sadece bir tane ayetin gelmesi senin ona iman etmen için gereklidir. Ya bu konuda başka delil yok sadece bir ayetle e, iman etmemiz gerekir mi diyemezsin. Mesela Khatam-ül Enbiya. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bir ayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Peygamberlerin sonuncusudur. Bununla ilgili 10 ayet, 12 ayet, 15 ayet getirmenize gerek yoktur. Getirmenize gerek yoktur. Sadece bir ayet olması senin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğuna iman etmeni gerekli kılar. Bu da ikinci husus. Bu da nedir? ikinci husus arkadaşlar. Arkadaşlar konu biraz zor. Ben bunun farkındayım. Allah'ın izniyle ben bu konunun belgesini hızlı bir şekilde yazmaya çalışacağım. Eğer yazabilirsem ve dersin altına ekleyebilirsem sizin için daha iyi olur. Yani anlamanız açısından daha iyi olur. O halde birinci sınıf itikadi hükümlerin hususiyetlerini söylüyoruz. Bir dedik ki ee, bu konuda yani burada iman edilmesi gereken bir şeye benim iman etmem için bir ne olması lazım? Mutlaka bilgi gelmesi lazım. İki gelen bu bilgi 10 tane 20 tane ayet 5 tane hadis 30 tane alim kavrine gerek yok. Sadece bir tane ayet ya da bir tane hadis bile olsa yeterlidir dediği. Bu da ikincisi. Şimdi diğer tarafı iyi dinleyin hatta bunları not alın. Şimdi diğer tarafın hususiyetlerini anlatırken farklılık açığa çıkacak. Üç, Burada hani bilgi geldi ya arkadaşlar, bize bilgi gelecek dedik. Bize bir tane ne olması lazım? Bilgi gelmesi. Bu bilgi subut bakımından ve delalet bakımından ikiye ayrılır. Bu bilgi subut bakımından ve delalet bakımından ikiye ayrılır. Subut o bilginin Allah'tan bize ulaşması kat'i midir değil midir? Delalet ise o bilginin bu konuyla ilişkisi kat'i midir değil midir? Bu demektir. Tekrar ediyoruz. Burada birinci sınıf itikadi hükümlerde... Şimdi hocam çok tekrar ediyorsunuz diyorsunuz ama tekrar etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu sizin faydanıza. Et tekrar ahsen ve levkane 180 demişler. 180 kere tekrar etsen bile güzeldir. Tekrar ediyoruz. Üçüncü özelliği söylüyoruz. Birinci özellik. Birinci özellik neydi? Ee, bilgi gelmesi lazım. İkinci özellik bu bilginin 10 tane, 20 tane, 50 tane olmasına gerek yok. Bir ayet olsa bile yeterlidir. Üç, üç. Bu gelen bilgi Subut ve delalet bakımından ikiye ayrılır. Bilgi geliyor ya bize. Ayet geliyor, hadis geliyor, yani lafız geliyor, metin geliyor. Öyle değil mi? Bu subut ve delalet bakımından ikiye ayrılır. Subut şu demektir arkadaşlar. Bilginin Allah'tan bize ulaşması. Subut budur. Delalet ise bize ulaşan bilginin konuyla ilişkisi, konuya delaleti, konuyla alakasıdır. Ha, şimdi bize Allah'tan gelen bu bilgi hat'i surette geliyorsa... Bu bilginin Allah'tan olduğuna dair hiçbir şüphe yoksa bu bilgiye subutu kat'i bilgi denir. Bu bilgiye ne denir? Subutu kat'i bilgi denir. Örnek Kur'an-ı Kerim. Bunun Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerin Allah'tan bize ulaşması tevatürendir. Kat'i ile kastettiğimiz tevatürdür. Bize gelen bu bilgi tevatüren gelmiştir. Yani yalan üzerinde... Birleşmesi mümkün olmayacak. Yüzlerce, binlerce, on binlerce kimsenin naklettiği bir bilgidir Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim subutu kat'idir. Kur'an-ı Kerim'in subutu kat'idir. Bu bir. İki, tevatür sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatir haberleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bize ulaşan mütevatir haberler de nedir? Subutu kat'idir. Bu da Allah'tan gelmiştir. Çünkü biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyanının Allah'tan bir vahiy olduğuna, ırmetlu vahiy olduğuna inanıyoruz. Öyle değil mi? Biz buna inanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen de subut bakımından kat'i olan subut kat'i bilgidir. Oldu değil mi? Burası oldu. Bunun haricinde arkadaşlar Kur'an'da yer almayan ve Resulullah'tan tevatür yoluyla gelmeyen, kat'i bir surette tevatür yoluyla gelmeyen haberler, Tamamen subutu zannidir. Tamamen nedir? Subutu zannidir. Yani subutunda şüphe var demek değil. Yani buradaki zannın karşılığı şüphe değil. Yani zannın manası şüphe değil. E, hadisler zannidir dediğimiz zaman hadisler şüphelidir demek istemiyoruz. Zanninin zıttı tevatürdür. Subutu zanni dediğimiz zaman tevatür olmayan bilgi demektir. Hat'i olmayan, tevatür olmayan yalan söylemesi mümkün olmayan topluluklardan gelmeyen haber yani o haber örnek mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amalu demiş ameller niyetlere göredir ve herkesin niyet ettiği eline geçecek olandır demiş Resulullah bu bilgi bize bir veya birkaç tarafından zaten sahabe tabi ve tabi tabi döneminde hadisin e, senedi sadece tek bir kişiyle gelmiş daha sonra artmıştır bir kişi veya iki kişi veya üç sahabe tarafından rivayet edilmiş veya dört sahabe tarafından veya yedi sahabe tarafından rivayet edilmiş hadis. Hiç fark etmez subutu zannidir. Subutu nedir? Kat'i değildir. Subutu zannidir. Tekrar ediyoruz subutu zanni demek şüpheli demek değil. Tevatür olmayan demek değil. Oldu değil mi? Ha. Demek ki haberler subut ve delalet bakımından ikiye ayrılıyor. Subut ya kat'idir ya zannidir. Subutu kat'i olanlar tevatür tevatüren bize gelenlerdir. Onlar da Kur'an-ı Kerim ve e, tevatür hadislerdir. subut zanni olanlar ise haber-i vahitler yani tevatür derecesine ulaşmayan haber-i vahitler veya e, hadislerdir diyoruz. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Allah'ın izniyle anlaşıldı. Birisi diyor ki hocam diyor, kendin soruyorsun kendin cevaplıyorsun bu nasıl iş anlaşıldı mı anlaşıldı. Yani umarım anlaşılmıştır ben temennilerimi söylüyorum arkadaşlar sizin hakkınızda güzel temenni de buluyorum niye her şeye itiraz ediyorsunuz? Neyse bu ara fasıladan sonra şimdi bir de delaleti kat'i veya delaleti zanni meselesi var. Gelen bu bilgi ister Kur'an'da gelsin, ister tavatur Haber'de gelsin, ister Haber-i Vahid ile gelsin hiç fark etmez. Gelen bu bilginin konuyla ilişkisi kat'i ise buna delaleti kat'i denir. Konuyla ilişkisi zanni ise buna da ne denir? Delaleti zanni denir. Delaleti zanni denir. Yani tevil imkanı varsa... Yani farklı bir şekilde anlama imkanı varsa yani lafzı farklı yerlere çekme farklı bir şekilde anlama imkanı varsa yani lafzın o konuyla ilişkisinde katilik, e, muhkemlik yoksa işte buna delaleti zanni denir. Yok lafız o konuya kesin delalet ediyorsa ibare o konudan kesin bahsediyorsa buna da delareti katil denir. O halde arkadaşlar Buradaki hükümleri yani itikadi meselelerdeki buradaki hükümleri şu şekilde ayırabiliriz biz. Subutu kat'i ve delaleti kat'i. Yani Kur'an'la gelmiş ve konuyla ilişkisi kesin olan bilgiler. Mesela Musa Aleyhisselam'ın varlığı. Ben Musa Aleyhisselam'a iman etmekle mükellefim. Musa Aleyhisselam'ın varlığı subutu kat'idir. Kur'an'la geldi ve delaleti kat'idir. Yani delaleti kat'idir. Çünkü işte Musa diye isim geçiyor. O kişiden bahsediyor. Musa'yı başka bir anlama e, çevirmemiz mümkün değil. Subutu kat'i olan ama delaleti zanni olan haberler de olabilir arkadaşlar. Mesela kabir azabı. Subutu kat'idir kat Kur'an-ı Kerim'de Mümin Suresi'nde Firavun ve Hanedanı gece gündüz ateşe arz olunacaklar. Kıyamet günde de onlara azabın en kötüsüne maruz kalacaklar. Azabın en kötüsüne sunulacaklar diyor. Şimdi bu ayete baktığımız zaman ayet olduğu için sobotu kat'idir. Ayet olduğu için tevatür olarak bize gelmiştir ama delaleti kat'i değildir. Biz bu ayette Firavun ve hanedanının kabirde azap göreceğini çıkartıyoruz ve bak kabirde azap vardır diyoruz. Biz kabirde azap vardır diyoruz ama e, lafızda geçiyor mu geçmiyor, metinde geçiyor mu geçmiyor biz buradan bunu çıkartıyoruz. Bir başkası diyebilir ki hayır arkadaşım bunu sen çıkartıyorsun. Buradan öyle bir manada çıkmaz diyebilir. Ha bak ne oldu? Delalet hemen ile düştü. Subutu kat'i delalet kat'i dedik. Subutu kat'i delalet zanni dedik. Subutu zanni hadiste gelebilir. Delaleti kat'i olabilir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığınmıştır. Allahümme inniye uzbike inni min azabil qabr. Ya Rabbi ben kabir azabından sana sığınırım demiştir. Mesela bu hüküm subutu zannidir. Habere vahitle gelmiş bize hadisle gelmiş ama delaleti kat'i bizzat kabir azabı geçiyor bakın. Bizzat kabir azabı geçiyor. O halde bakın burada hemen şunu öğrendik. Kabir azabı subutu kat'i delalet zanni ve delaleti kat'i subutu zanni ahkem ile sabit olmuştur deriz. Biraz karışık oluyor ama. Artık bir şekilde çözeceksiniz veya anlamadığınız yerleri soracaksınız. Ben tekrar anlatacağım. Üç oldu. Dördüncüsü ise delaleti zanni, subutu zanni, delaleti zanni haberlerdir. Bunlar hadislerle gelen ve Konya ilişkisi birden çok manası olan, birden çok mana çıkarabileceğimiz hadislerdir. Anlaşıldı inşallah burası da anlaşıldı. Arkadaşlar bu da dört. Şimdi, burada, burada, eğer bir haber, bir haber, delalet bakımından zannilik varsa, bir haberin delaletinde veya subutunda bir zannilik varsa buradaki ihtilaf çoğu zaman kişiyi kafir yapmaz. Çoğu zaman ne yapmaz? Kişiyi kafir yapmaz. Mesela Müslümanlar kesinlikle ama kesinlikle cehenneme girmeyecek. Sadece Müslümanlar cennete girecek. Cehenneme kesinlikle girmeyecekler. Kur'an-ı Kerim'de اَعِدَّتْ kafirin اَعِدَّتْ yani ateş kafirler için hazırlanmıştır. Ee, mesela ne diyor ya فَتَّقُونُ فَتَّقُنْ نَارَلَّتِ اَعِدَّتْ kafirin Öyle bir ateşten sakının ki kafirler için hazırlandı. Cehennem kafirler için hazırlanmıştır. Müminler için hazırlanmamıştır. Müminin cennete, cehenneme gideceğine dair bir tane ayet yoktur diyen bir kimse itikadi olarak sapmıştır. İtikadi olarak sapmıştır. İtikad olarak delalet, dolalet içindedir. İtikad olarak bidata girmiştir ama o kişi bununla ne olmaz? Kafir olmaz. Çünkü bu ahkam, bu ahkam, bu bahsettiğimiz ahkam, mesela İmam Nebevi Şerhül Müslim'de hemen daha başında ehli Bidat'ın bu düşüncede olduğunu söyler ama kafir demez onlara. Onlara kafir demez. E, bu ahkam her ne kadar, her ne kadar e, delaleti kat'i hadislerle bize ulaşsa da Zubut-u zannidir, tevatür değildir. Kur'an-ı Kerim'de de o iddiaya göre böyle bir ayet yoksa, böyle bir ayet yoksa ha demek ki bu kişi bununla ehli, dalalet tehli olur, sapkın olur, ehli biyat olur ama bununla tekfir edilmez. Ee, bu meselelerde yani bu alandaki meselelerde ihtilaf çoğu zaman arkadaşlar, ihtilaf çoğu zaman Subut ve delalet bakımından kat'in hasarda gerçekleşmez. Yani tarihte hiçbir zaman peygamberlere iman hususunda mezhepler tartışmamıştır. Tarihte hiçbir zaman işte meleklere iman hususunda, işte kitaplara iman hususunda mezhepler olup farklı farklı mezhepler çıkmamıştır. Ama bakın biz diyoruz ki, Mesela İmam İbn-i Teymiye'nin İman veya i̇man Efsat dediğimiz kitabını açın. Orada sapık itikadi fırkalar, bidat fırkalarından bahseder. Ve bu fırkaların ismi itikadi fırkalardır. Bakın bu fırkalar itikadi olarak doğru yoldan sapmıştır. Bir, yani itikadi olarak doğru yoldan sapmıştır. Bir, iki, iki, bu fırkalar ehli bidat fırkalardır. Tekfir edilmeyen yani hariciler, asıl olarak işte mürciye, işte... Ee, şia veya işte ne bileyim harici Mu'tezile bunlar asıl itibariyle tekfir edilmemişlerdir. Bakın mesela bu e, sapkın fırkalarla bid'at fırkalarıyla ilgili kitaplara yetmişkin fırkanın tekfir edilmediğini görürsünüz ve yetmişkin 72 fırkanın yetmişkisi de ameli dolayı değil itikadi ahkamdan dolayı İslam'ın esaslarına muhalefet ettikleri için ne olmuşlardır? Sapkın taif olarak zikredilmişlerdir. Demek ki diğer bir hususiyet ise itikadi meselelerde şu alanda yapılan, şu alanda meydana gelen ihtilaf zaman zaman din farkını gerekli kılmaz. Çünkü burada bilgiye ihtiyaç vardır. Bu bilgi kat'i bir surette ulaşmamış olabilir. Bu bilgi kat'i bir surette ulaşsa bile bu bilginin delaleti zannidir. Farklı yorumlar, farklı düşünceler, farklı fikirler burada gündeme gelebilir. Bundan dolayı da burada bir din farkına mahal yoktur. Yani sen benim gibi düşünmüyorsun kafirsin diyebileceğin alan burada biraz daha ee, zordur. Yani bu alanı biraz daha geniş tutmamaktayız, tutulmamaktadır diyoruz. Anlaşıldı değil mi? Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bu alanla ilgili daha söylenecek çok bir şey vardır. Ama şimdilik bu kadar yeterli. Belki uzun vadede bunların da şerhini yapmamız ihtiyaç istedese olur. Şimdi geldik buraya. Bakın burada demiştik ki arkadaşlar birinci hususiyet olarak benim buradaki bir bilgiye, benim buradaki bir bilgiye iman etmem için, benim buradaki bir hükme iman etmem için kesin bana hüccetin, bilginin gelmesi lazım demiştik ya işte burada öyle bir set yoktur. Yani benim sadece Allah'a ibadet etmem ve Allah'tan gayrısına ibadet terk etmem için herhangi bir ayet, herhangi bir hadis, herhangi bir e, nasa, herhangi bir alim kavle ihtiyacım yoktur. Kur'an bana ulaşsa da, Kur'an bana ulaşmasa da ben onunla mükellefiyim. Örnek veriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 39 yaşındayken Mekke'de bulunan bir müşrik. Meleklere iman etmekle mükellef değildi, bilmeyebilirdi. Cebrail isimli bir meleğin olduğunu, bu meleğin işte vahiy meleği olduğunu buna iman etmekle mükellef değildi. Çünkü o bilgi gelmedi. Ama Allah'a ibadet etmek ve ondan gayrısına ibadeti terk etmekle mükellefti. Bu mükellefiyeti yerine getirmediği için bu mükellefiyeti yerine getirmediği için müşrik olarak isimlendirildi. Bir başka örnek vereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme risalet verilmeden önce Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmekle mükellef değildi. Çünkü ona o bilgi gelmedi. Daha o verilmedi bile. Ama aynı müşrikler Kutlara ibadet etmemekle, tağuta ibadet etmemekle, Allah'tan karşısına ibadeti reddetmekle mükellef idiler. i̇tikad hükümlerin bu ikinci sınıfında bizim bizim herhangi bir e, bizden istenilen emre, bizden istenilen mükellefiyete iman etmemizi onun yerine getirmemiz için bir bilgiye ihtiyaç yoktur. Bu bir. İki, burada demiştik ki sadece bir tane ayet bile yeterlidir. Bunu ispat etmek için, bunu ispat etmek için, iman etmek için değil ispat etmek için. Bakın arkadaşlar şimdi asıl deyineceğim nokta şurasıdır. Burası tamamen tevhid ile alakalıdır. Burası tamamen La ilahe illallah ile alakalıdır. Bir Resul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insanları La ilahe illallah'a davet etmek için gönderilmiştir. Allah subhanehu ve teala Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tevhide davet etmesi için göndermiştir. Onunla beraber kitabı indirmiştir. Kitabın indiriliş gayesi de tevhidi beyan etmektir. Kitabın asıl indiriliş gayesi nedir? Tevhidi beyan etmektir. O halde burada birinci maddede dedik ki benim sadece Allah'a ibadet etmem ve Allah'tan gayrısına ibadeti reddetmem için hiçbir bilgiye ihtiyacım yok. Fıtratımda bu var. Allah benden bunun misanı almış, sözünü almış. Gökyüzü, yeryüzü ve içindekiler bunun delilidir. Ondan dolayı bir bilgiye ihtiyacım yok dedik. İki, eğer bu bilgi gelmişse ki bize geldi. O da Kur'an ile geldi. Kur'an bu bilgiyi beyan eden bir kitaptır. Kur'an bu bilgiyi beyan eden bir kitaptır. Siz şu Allah'a ibadet etmek, şu Allah'tan karşısına ibadet etmek dediğiniz zaman, dediğiniz zaman bunu onlarca delille ortaya koymak zorundasınız. Onlarca delille ne yapmak zorundasınız? Ortaya koymak zorundasınız. Bakın. Birinci madde ile ikinci madde arasında bir çelişki varmış gibi gözükmesin arkadaşlar. Birinci madde bir bilgiye ihtiyaç yok dedik. O bilgi olmadan da kullar Allah'a ibadet etmekle mükelleftir. O bilgi olmadan da kullar Allah'tan karşısına ibadeti terk etmekle mükelleftir. Bu bir. İki, o bilgi geldi. Neyle geldi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle geldi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o bilgiyi bize öğretti. Allah Subhanahu ve Teala o bilgiyi yani tevhid öğretmesi için kitabı indirdi ve kitap bunu beyan etti. Elif Lamra Ra, Kitabun muhkemet ayatuhu thumma fussilet min ladun hakimin habir. Elif Lamra İşte işte bu kitabın ayetleri, kitap o hikmetli ay ayetler muhkem kılınmıştır, sonra tafsili bir şekilde açıklanmıştır. <gülüyor> Habirun Allah tarafından "Elâ ta'budû illâ iyâ" sadece Allah'a ibadet edin diye. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in Nazil olmasının sebebi neymiş? Tevhidi beyan etmek. Yani ikinci gruptaki ahkamı Kur'an beyan etmek, açıklamak için. Peki beyan ise bir ayetle olur mu? Bir sözle olur mu? Bir cümle olur mu? Hayır. Beyan bir cümleyle olmaz. Bakın ben size bir konu anlatıyorum. Onlarca, yüzlerce cümle kuruyorum. Beyan bir cümleyle olmaz. O halde Kur'an-ı Kerim'in içi bu ikinci sınıftaki akay hükümleriyle doludur. Kur'an-ı Kerim'in içi tevhidin asıllarıyla doludur. Tevhidin asıllarıyla doludur. Ee, bu asıllardan herhangi bir aslı ortaya koymak için ortaya koyacağınız zaman bununla ilgili onlarca, yüzlerce delil Kur'an-ı Kerim'de bulmak mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de bulmak mümkündür. Bu da ikinci maddemizdi. Burayla ilgili. Üçüncü maddemiz arkadaşlar. Burada ilgili üçüncü maddemiz. Hani biraz önce subutu katli, delaleti katli falan dedik ya. İşte... Bu ahkamın yani delilleri bu şekilde taslif etmenin, hükümleri bu şekilde taslif etmenin, delilin subot-u kat'i midir, subot zann'i midir şeklinde taslif etmek işte burada yoktur. Çünkü buradaki deliller bir tane iki tane değildir. Yüzlerce, onlarca delil vardır. Birçok delil lafız olarak, birçok delil de ma'na olarak buraya yani tevhide ne yapar? İşaret eder, delalet eder. Bundan dolayı benim buradan Buradaki bir meseleyi ortaya koyarken işte bu ayetin delaleti kat'i midir, bu hadisin subotu kat'i midir, delaleti kat'i midir şeklinde bir tasnife girmeme gerek yoktur. Çünkü burası bir ayetle iki ayetle değil onlarca ayetle sabittir. Örnek verelim mesela buradan bir hükmü alalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son pekamer oldu. Buradan. Birinci maddede ne dedik? Bilgiye ihtiyaç var. Bak o bilgi olmadan olmaz. İkinci maddede ne dedik? Bu bilgi için tek bir ayet yeterlidir. Üçüncü maddede ne dedik? Bu bilgi e, subut veya delalet bakımından kat'i veya zann'i gelmiş olabilir dedik. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece Allah'a ibadet etmemiz gerektiğine dair bir tane değil. Onlarca ayet vardır. Onlarca ayet olduğu için bunun subutu kat'i midir, delaleti kat'i midir, delaleti zann'i midir şeklinde bir ayrıma girmek kesinlikle ama kesinlikle mümkün değildir. Bir başka husus arkadaşlar buradaki hükümler bilgi bana ulaşmadıysa bilgi bana ulaşmadıysa ben cehaletten mazur olabilirim. Ama burada öyle değildir. Çünkü bilgiye ihtiyaç hissetmediğim için burada cehalet kesinlikle şey değildir. Yani mazur değildir. Buradaki mesele ayetle hadise sabit olduğu için ben farklı anlayabilirim, yanlış anlayabilirim. Bu benim dinden çıkmamı sağlamaz. Dinden çıkmayan çoğu zaman bu yanlış düşünce beni kafir, müşrik yapmaz ama burada herhangi bir yanlış anlayış seni kesinlikle ama kesinlikle yani ben Allah'tan gayrısına ibadet ile putları anladım ama insanlara ibadet dersem dinden çıkmam şeklinde yanlış bir anlayış sizi direkt dininden çıkartır. çıkartır. Yani burada cehalete yer vardır, burada tevile yer vardır, burada yanlış anlamalara yer vardır. Bu hükümlerde, itikat hükümlerde burada ise kesinlikle ama kesinlikle yanlış anlamaya bir yer yoktur. Burada cehalete kesinlikle yeri yoktur. Burada ben bu ayeti şöyle anlıyorum. Mesela inil hukumi illa lillah. Hüküm sadece Allah'ındır. Ben bu ayeti kemini hüküm olarak anlıyorum. Müneşe, ayağı, yıldızlara hükmeden Allah'tır. Ben bu ayeti böyle anlıyorum. Ama insanlara hükmeden Allah değildir. Ben bu ayeti böyle anlamıyorum diyen bir kimse bu cümleleriyle müşrik olur. Çünkü hükmün Allah'a ait olduğu tek bir ayetle sabit değil. Bu konuda onlarca ayet vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu beyan etmiştir. Evet inşallah anlaşıldı. Şimdi burası anlaşıldıktan sonra bir kimse diyoruz ki iki şekilde, iki şeklen biriyle dinden çıkar. Ya küfürle dinden çıkar ya da şirkle dinden çıkar. Küfür ve şirk tabirleri Kur'an-ı Kerim'de birbirlerinin yerine kullanılmıştır. Müşrik veya kafir kavramları Kur'an-ı Kerim'de birbirinin yerine kullanılmıştır. Hatta cahil kavramı, fasık kavramı, zalim kavramı, işte yüz çeviren kavramı, müsrif kavramı müşrik veya kafir manasında kullanılmıştır. Burada bir problem yok. Ama ıslahî olarak yani terimsel değil de e, e, terminolojik olarak kafir dendiğimiz zaman burada dinden çıkana denir. Burada dinden çıkana denir. Müşrik dediğimiz zaman ise burada dinden çıkan kimseye denir. Yani kafir kendisine bilgi ulaşmıştır. O bilgi ilk surette ulaşmış ondan yüz çevirmiştir. Onu tasdik etmemiştir. Onunla dalga geçmiştir, onu küçümsemiştir, ona karşı kibirlenmiştir ve kâfir olmuştur. Müşrik ise Allah'tan karşısına ibadet etmiş, Allah'a ibadetler yüz çevirmiş, Allah'tan karşısına ibadet etmiş ve müşrik olmuştur. İnsanların dinden çıkması yani tekfir ahkamı incelenirken de önümüzdeki derste de göreceğiz. Bu ayrımı mutlaka ama mutlaka ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar ben geçtiğimiz zamanlarda birkaç kere şunu söyledim ve bu pek anlaşılmadı. Ben dedim ki oy vermek şirktir. Oy vermek şirktir. Tavuk'ta muhakeme olmak şirktir. İşte e, Müslümanları Müslümanlara bırakıp kafirleri veli edinmeleri nedir? Kişiyi dinden çıkartır, şirktir dedim. Bunların Kur'an-ı Kerim'den şu ayet bunun delilidir, bu ayet bunun delilidir. ifadesi uygun bir ifade değil. Uygun bir ifade değil. Niçin? Siz mesela örnek verelim. Somut örnek üzerinden gidelim daha uygun olur. Daha önce anlattım ama iki tane örnekle meseleyi anlatayım. Biz tağuta muhakeme olmanın büyük şirk olduğuna inanıyoruz. Bizim itikadımız bu. Biz bunu yani 30 yıldır bu itikattayız. 2000'de yazdığımız, 2003'te, 2005'te yazdığımız kitaplarda da şimdiki kitaplarda biz bunu söyledik. Yani ikide bir gündeme getiriyorsunuz diyorlar da bu bizim dinimiz hep gündeme getireceğiz. Yani bundan dolayı alınmayın. Yani alınıyorsanız bu konudaki sapkın itikadınızı düzeltin. Yani bu konuda siz sapkın bir itikada sahipsiniz. Allah muhafaza. Yani e, devamlı her oturumda ya da bir yerlerde bana laf gönderiyorsunuz. Bunun farkındayım. İkide bir gündeme. Biz bunu gündeme getireceğiz. Bu bizim dinimiz. Hep gündeme getireceğiz biz bunu. E, tağuta muhakeme olmak şirktir. Kim tağuta muhakeme olursa hangi hal, ikrah hali dışında? Darül İslam'da da olsun. Darül Harp'ta da olsun. Bu muhakeme Müslümanla Müslüman arasında da olsun. Müslümanla kafir arasında da olsun, hiç fark etmez. Tagut'a muhakeme olan müşriktir. Kim buna bu şekilde itikat etmiyorsa biz onu da tekfir ediyoruz. Burada bir problem yok. Ha, şimdi biz konumuza geçecek olursak, Tagut'a muhakeme. Bunun delili Nisa 60'tır. Dediğiniz zaman, dediğiniz zaman size şunu soracaklar. Nisa suresinin 60. ayeti inmeden önce Tagut'a muhakeme olmak şirk değil miydi? İki Size şunu soracaklar. Ben Nisa suresinin 60. ayetini farklı anlayabilirim. Yuridûne tercih manasındadır diyebilirim. Orada kastedilen münafıktır, Yahudidir diyebilirim. Orada kastedilen Darül İslam'da yani İslam mahkemesinin olduğu yerde küfür, e, tağukta muhakeme şirktir. İslam mahkemesinin olmadığı yerde tağukta muhakeme küfür değildir diyebilirim. Farklı anlayabilirim. Onlar beni kurtarır mı? Hayır kesinlikle kurtarır. İşte siz tağukta muhakemenin delili Nisa 60 dediğiniz zaman Karşıdaki bunları söyleyecek. Halbuki şimdi mesele başta anlattığımız esaslar gereği inceleyelim. Ta okuta muhakeme olmak. İtikadi hükümlerin birinci sınıfından mı giriyor, ikinci sınıfından mı giriyor? Kesinlikle buraya giriyor çünkü şirk kapsamında yani Allah'tan karşısına ibadet etmek. Ha burada bir, bir. Tamam mı? Sen bunu sadece Nisa suresi 60 ile ispat etmeyeceksin. Sen bunu Yusuf ispat ispatlayacaksın. Sen bunu Bakara 256 ile sen bunu Nahl suresiyle sen bunu Zümer suresiyle sen Nisa 59-60-65 yani 20-30-40 tane ayet getirebilirim ben Tağut'a muhakemenin şirk olduğuna dair. Ha. Şimdi ben bunu getirdikten sonra senin işte burada yüridü ne tercih manasındadır. İşte burada kastdilen Yahudi değildir münafıktır. Bu ayetin indiği ortam sebebimizin şudur demen senin için geçerli bir tevil kesinlikle değildir. Kesinlikle değildir. Çünkü biz Hüccet ile hüccete ihtiyaç hisseden bir meseleyi konuşmuyoruz ki hüccet ihtiyacı hisseden bir itikad hükmü konuşmuyoruz. Biz la ilahe illallah'ın en aslını, tevhidin en temelini konuşuyoruz. Bu birinci örneğimiz olsun. İkinci örneğimiz mesela teşride bulunmak. Allah subhanahu ve teala yönetendir. Umuhiyetin en temel vası yönetmektir, idare etmektir. Allah subhanahu ve teala'nın bu yönetmesi ve idare etmesi yani hakimiyeti kevni ve teşriğe olarak ikiye ayrılır. Kevni hakimiyet Allah'ın gökyüzüne, yeryüzüne ve arasında bulunanlara hakimiyetidir. Teşriği hakimiyet ise insanoğlunun üzerinde Allah'ın yönetme hakkıdır. Ve bu tamamen Allah'a aittir. Kim teşri yetkisini kendi üzerinde görürse müşriktir. Kim teşri yetkisini bir başkası üzerinde görürse o da müşriktir. Biz bunu dediğimiz zaman bunun delili ne? Bunun delili Yusuf 40 arkadaşım demeyeceksin. Bunun delili tevhiddir. La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah. Kur'an-ı Kerim la ilahe illallah beyan ettiği için bu hükmün teşri etkisinin sadece Allah'a ait olduğu hükmünün hükmünün ee, delilleri Kur'an-ı Kerim'de doludur. Sen bunları sunmakla mükellefsin. Sen bunları sunmakla mükellefsin. İnşallah Meryem suresinin bitmesine 2-3 hafta kaldı arkadaşlar. Bu hafta 16. dersi çekeceğiz. 17-18. Yani 3 hafta kaldı. Ondan sonra tevhid müdafası derslerine başlayacağız. Ben daha önce o dersi yapmıştım. 7 dersi yapmıştım. Orada kalmıştık. Şimdi tekrar başlayacağız inşallah. Ben tevhid müdafası derslerinde teşri yetkisinin Allah'a ait olduğu ve hakimiyetin, hakimiyetin sadece Allah'a ait olduğunu 12 ayrı başlıkta en az onlarca ayetle yani toplamda 100 veya 100 küsur ayetle ispat etmiştim. Çünkü bu mesele direkt tevhidin aslına tealluk eden, muhalefeti büyük şirkete tealluk eden bir meseledir. Ve bu meselede ihtilaf kesinlikle caiz değildir. Bu meselenin delilleri Kur'an-ı Kerim'de doludur. Anlaşılı değil mi arkadaşlar? Umarım anlaşılmıştır. Önümüzdeki ders inşallah burayı biraz bırakacağız. Buradan devam edeceğiz. Ve tek tek çok hızlı bir şekilde şirk nedir? O şirk midir? E, o yatmanın Kur'an-ı Kerim'de şirk olduğuna dair delil var mı? Tavukta muhakemenin şirk olduğuna dair delil var mı? E, teşri yetkisini kendi üzerimizde görmenin, kulun kendi üzerinde görmesinin e, dinden çıkmak olduğuna dair delil var mı? Bu deliller nelerdir? Bunlara nasıl yaklaşacağız? İnşallah önümüzdeki derste buna değineceğiz. Ondan sonra yine tavukta muhakeme meselesine değineceğiz. Onunla ilgili hususlar zikredeceğiz ve itirazlara cevap vereceğiz inşallah. Umarım anlaşılmıştır. Biraz zor. Ama mutlaka dinleyin. Birkaç kere dinleyin. Ben yazılım metni yetiştirebilirsem. Çünkü Konya dışında olacağım. Yazılım metni yetiştirebilirsem altına da eklemeye çalışacağım. İnşallah altına da eklemeye çalışacağım. Hem dinleyin, hem not alın, hem de okuyun. Anlamadıklarınızı videonun altına yazın. Ben gerekirse bir sonraki dersi Yeni konuyu iptal eder. Tamamen bu dersi şerh etmek, bu dersi açıklamak. Anlamadığınız hususlara değinmek üzere ben bu dersi yeniden yani açıklama adına bir ders daha çekebilirim inşallah. Peki hepinize Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bize özellikle itikadi esaslarda en hak olanı, hak neyse onu olanı bize göstersin. Ona tabi olmakla bizi rızıklandırsın. Rabbim eee batılı bize batıl olarak göstersin. Ondan kaçınmakla da bizi rızıklandırsın. Allah Subhanahu ve Teala sizlere ve bizlere merhamet etsin ve ahir duanâ enel hamdulillahi